Günaydın. Bugün programımızı hayvan haklarına ayıralım dedik. Change.org'da imza kampanyaları yürüterek hayvanlı sirklerin kapatılmasından, yunus parklarının kapatılmasına, hayvana işkencenin kabahat değil suç olmasına kadar pek çok farklı talebi olan kampanyaları anımsatalım bugün dedik. Bu konularla ilgili geçtiğimiz günlerde de çok önemli bir haber yayınlandı. Radikal Gazetesi'nde Serkan Ocak imzadı. Bu habere göre Yunus Parkları hayvan barınaklarından hayvana işkenceye pek çok konuda değişiklikler yapılacak. Hayvanları koruma kanununda Yunus Parkları ve hayvanlı sirkler mesela kapatılacak. Serkan Ocak, sivil toplumun 10 yıl uğraşı sonuç veriyor. Hayvan hakları kanunda köklü değişiklikler yolda diyor. Hayvanlar mal olmaktan çıkacak. Yunus parkları ve hayvanlı sirkler kapatılacak. Hayvana eziyete 3 yıl hapis cezası geliyor. Sözleriyle sivil toplumun çabaları sonucu gündeme gelen konuların ulaşacağı noktayı gösteriyor. Serkan Ocak haberinde demiş ki, Hayvan haklarını düzenleyen kanunla ilgili önemli değişiklikler yapılacak. Aylardır alt komisyonlarda görüşülecek kanun tasarısına son şeklinde, Almak üzere yasa tasarısının Haziran ayı içinde genel kurulda gelmesi bekleniyor. Yeni tasarıya göre artık hayvanlara kötü muamele uygulayanlara 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Eski yönetmelikte hayvanların sahibi varsa mal yerine konuluyor, sahipsiz ise idari para cezası uygulanıyordu. Ayrıca kanun yürürlüğe girerse... Yunus Parkları da kapatılacak. Hayvanların gösteri amaçlı kullanılması da engellenecek. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 2004'te çıkarılmıştı. Yürürlüğe girdikten bu yana tartışmalara konu olan kanun için yaklaşık 10 yıldır büyük bir seferberlik vardı. Hayvan hakları sivil toplum örgütleri, sanatçılar ve bilim insanlarının da bu mücadelenin içindeydi. Yeni kanunla ilgili bir tasarı metni oluşturuldu. Metinde çok önemli değişiklikler yapıldı. Haytap'ı kuran avukat Ahmet Kemal Şenpolat süreci şöyle özetlemiş. Önce sivil toplum örgütlerini bir araya getirmek için Türkiye'de bu konuda ilk kez bir federasyon kurduk. Sanatçıları, siyasileri, bilim insanlarını sürece dahil ettik. Söylediklerimiz kamu tarafından bir süre sonra kabul görmeye medyada da sık sık yer almaya başladı. 10 yıllık büyük bir süreçti bu. İstanbul Barosu da konuya müdahil oldu. Hayvan Hakları Komisyonu kuruldu. Toplantılar, seminerler düzenledik. Başbakanla 2011'de bu konuyla ilgili görüştük. Ayşenur kapılı, Yonca Evcimik, Profesör Tamer Dodurka, Kadir Topbaş da bu toplantılarda bulundu. Sonrasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan kanun tasarısı geldi. Ancak bu taleplerimizi karşılamıyordu. Tasarı, sokaktaki hayvanların toplanması, pet shoplarla ilgili bir şey yapılmaması gibi durumlar vardı. Bizim istediğimiz bu değildi. Nihayet geçen yıl ilk temelleri atılan ve geçen ayda komisyonda tüm tarafların katılımıyla son toplantıları yapılan kanun tasarısı istediğimiz şekli aldı. Son kez üst komisyonda görüldükten sonra da Haziran gibi genel kurula gidecek. Şempolat bir de özet geçerek yeni kanunla ilgili nelerin değişeceğini sıralıyor. Diyor ki hayvanlara yapılan kötü muamele karşısında 4 aydan 3 yıla kadar ceza öngörülüyor. Eski mevzuatlarda sahipli ve sahipsiz hayvan ayrımı vardı. Sahipli hayvan mal muamelesi görüyordu. Mala zarar verme suçundan 4 aydan başlayan bir hapis cezası vardı. Sahipsiz hayvanlara zarar verenlerse ise kanununa göre yalnız para cezasına çarptırılıyordu. Yeni düzenlemede sahipli sahipsiz ayrımı kalkacak. Bakanlığın önerdiği yeni tasarıda evdeki hayvanlara sınırlama getiriliyordu. Ancak yeni tasarıda bu sınırlamada yok. Ancak kat mülkiyet kanununa göre bir evde çok sayıda hayvan besleyenler hakkında dava açılabiliyordu eskiden. Yunus parkları kapatılacak. Bu tür parklar için bir yıllık geçiş süreci öngörülüyor. Hayvanlı sirkler olmayacak. Hayvan gösteri amaçlı kullanılamayacak. Türkiye'yi bu amaçlı getirilen her türlü gösteri yasaklanacak. Barınak kelimesi kalkıyor. Barınak Kelimesi olarak hapishane gibi algılanıyordu artık bakım evi tarifi kullanılacak rehabilitasyon merkezi olarak algılanacak ve uygulanacak artık ırk isimleri belirtilmeyecek tehlikeli ırk olarak yasada geçecek ve bu gibi hayvanlara tasma ve ağızlık zorunluluğu getirilecek. Bir hayvan eskiden birine zarar verdiğinde hayvan cezalandırılıyordu uyutulma gibi yani öldürülme yeni kanununa sahibine ceza verilecek bu cezada 6 aydan 2 yıla kadar hapis olabilecek. Petroplarda hayvan ticareti yasaklanacak. Ancak üretim çiftliklerinde sınırlı sayıda izin verilecek. Böylece kontrol kolaylaşacak. Kuş ve balık satan yerlere hayvan aksesuar satışına izin verilecek. Sahipli sahipsiz tüm hayvanlara mikroçip takılacak. Deri altında veterinerlerce takılacak mikroçiplerle hayvana ait aşı gibi tüm bilgilere ulaşma imkanı olacak. Sokak hayvanları sorunu ifadesi de sokak hayvanlarının sorunu olarak değişecek. Serkan Hocam bu güzel de duyurduğu konuları içeren pek çok imza kampanyası Change.org'da adım adım başarıya doğru ilerliyor. Hayvanlara işkencenin kabahat değil suç sayılmasını talep eden imza kampanyası bu zamana kadar 244 binden .000 fazla imzaya ulaşmıştı ve şu anda da hızla ilerlemeye devam ediyor. Kampanya hakkında detaylı bilgiyi sizde Change.org Taksim kabahat değil, suç adresinde bulabilir. Kanun çıkarken şimdi gerekli başka değişikliklerin yapılmaması ve olduğu gibi... Bu haberde belirtildiği gibi çıkması için siz de baskıya devam edebilirsiniz. Geçtiğimiz yıl Kaş Belediyesi'ne yönelik bir imza kampanyası başlatan ve Yunus Parkları'nın kapatılması konusunda topladığı 23.257 imza ile destek veren yazar Buket Uzuner'in kampanyası Change.org Taksim Yunuslar adresinde yeni bir adım olarak bu kampanyayı Bodrum'daki Yunus Parkı'nın kapatılması için başlatılan bir imza kampanyasıyla da de destekliyor. Change.org Taksim Bodrum Yunus Parkı'na hayır adresinde bu kampanya devam ediyor ve Bodrum'daki Yunus Parkı'nın kapatılmasını talep ediyor. Ankara'dan Okan Akkın tarafından da hayvanlı sirklerin yasaklanması için Change.org Taksim Ankara sirke adresinden ulaşabileceğiniz imza kampanyasında da 5296 imza ile yola devam ediyor. Ve bu kanunda yasaklanması öngörülen konuda bastırmaya devam ediyor. Hayvanlara işkenceden peçop satışına, barınaklarda zorlanmalarından tutun da yaşam hakkının elinden alınmasına kadar pek çok konuyu irdeleyen ve çözüm arayan Change.org kampanyaları Serkan Ocağ'ın haberinde belirttiği gibi yeni düzenlemenin yapılması durumunda başarıya ulaşabilecek. İmzacılar ve imza kampanyasını başlatanlar hep beraber hareket edip sivil toplumun ve halkın bu konulardaki sesini yansıttığı için Haklı olarak süreçteki etkilerinin keyfini sürecek. Sizde hem bu kampanyaları görmek hem de gelen olarak da hayvan hakları ekseninde başlatılan imza kampanyalarına göz atmak isterseniz Change.org adresine girerek arama kutusuna ilgilendiğiniz konuyu yazarak imza kampanyalarına ulaşabilir. İstediklerinize destek verebilirsiniz. Maratonun sonuna gelinmiş gibi görünüyor ama finish, final çizgisinde geçmeden önce hayallere de kapılmamak gerekiyor. Bütün hakların korunduğu bir gelecek dileğiyle Esen kalın.